ve nev-i beşerden ekseriyet mutlaka'nın tastic kerdesi ve rehberi ve muktedası ve vahyin semereleri ve bahiyi meşhud olan kütübu mukaddese ve suhufu semaviyenin delail ve mucizatlarıyla, ile hakikati vahyin tahakkuku ve sübutu bedahed derecesine geldiğini bildi ve vahyin hakikati beş hakikati kutsiyeyi ifade ve ifaza ediyor diye anladı. Birincisi.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 hem fakir ve aciz bulunan mahlukatlarına acz ve ihtiyacı, fakr ve ihtiyacı ve endişe-i istikbali ve muhabbeti ve perestişi veren bir zat elbette kendi vücudunu onlara tekellümüyle işaretmek, etmek ulûhiyetin muktezasıdır. İşte tenezzülü ilahi ve taarruf-u ve mukabele-i rahmani ve mukaleme-i sübhani ve işar-ı semedani hakikatlarını tazammünen eden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 ve vahyin hizmetini gören şumullü ilhamlarıyla ile olduğu gibi, her bir ferdin, her bir zih hayatın Rabbi ve haliku olmak haysiyetiyle hususi bir surette, fakat perdeler arkasında onların kabiliyetine göre bir tarzı mükalemesi var. İkinci fark, vahiy gölgesizdir, safidir, havassa hastır. İlham ise gölgelidir, renkler karışır, umumiidir.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 pek çok muhtaç ve müştak olan Zîşûr masnularına, vücudunu ve huzurunu ve himayetini fiilen ihsas ettiği gibi bir nevi mükâlemi rabbâniye hükmünde sayılan bir kısım sadık ilhamlar perdesinde ve mahsus bir mahlûk bakan has bir vecihte onun kabiliyetine göre onun kalp telefonuyla kavlen dahi kendi huzurunu ve vücudunu ihsas etmesi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 o konuşmalar, o ilhamlar birer birer ve beraber bir ittifak, o şems-i huzuruna ve vücub vücuduna ve vahdetine ve ehadiyetine delâlet ve şehadet ettiklerini, ayn-el-yakîn'e yakın bir ilmel yakîn ile bildi. İşte bu meraklı misafirin alemi gaybtan aldığı dersi marifetine kısa bir işaret olarak, birinci makamın on dördüncü ve on beşinci mertebelerinde, لا إله إلا الله الواجب الوجود الواحد الأحد الذي دل على وجوب وجوده في وحدته إجماع جميع الوحيات الحاقة المتضمنة للتنزلات الإلهية والمكالمات السبعانية وللتعرفات الربانية وللمقابلات الرحمنية عند مناجات عباده وللإشعارات الصمدانية لوجوده لمخلوقاته، وكذا دل على وجوب وجوده في وحدته اتفاق الإلهامات الصادقة المتضمنة للتوددات الإلهية ولالإجابات الرحمانية لدعابات مخلوقاته ولالإمدادات الربانية لاستغاثات عباده ولالإحساسات السبحانية لوجوده لمصنوعاته دنيل مشتر.